çok dikkatliyorum konuşacağım söz acayip biraz ama söylemek mecburiyet hasil oldu. İslam zulüm ile payidar olmaz. Küfür adle payidar olur. Söz benim değil evliyaullah'ın sözü. Bir adam İslam'ın Müslüman'ın müminim dese de zulme, zalim olsa o kimsenin zulmü payidar olmaz. Yıkılır. Onun için devlet İslamiyeleri yıkılmalarının sebebi adaletten udur etmişler zulme sapmışlardır. Ebele zulüm nereden başlar? Allah ve Resulüne itaattan çıkıp isyan ile başlar. Onun için bütün mülk İslam'ın elinden mülkleri ve devletleri ve saatdir gitmiştir. Düşün, onlarda adli kavli vardır. Sözle adalet var. Fakat kafirin paydar olması fiili adaletli olduğundan, olduğundan dolayı paydar olmuştur. Acaba anlatabildim mi? Söz benim değil. Efendim Şemseddin Şivasi Hazretlerinin sözüdür. Selam benim sözüm gibi bu söz. konuşun için ister ferdi, ister efendim söyleyeyim devlet bakımından çok dikkat etmemiz lazım dilen hadisatın bir tanesi de budur. Kavlen değil, sözlen değil. Hatta baksana ben bir şey daha anlatayım daha yakinen böyle iman yakına gelsin. Bir adam la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dese kalbiyle inanmasa bu adam münafaktır. Buna belki bu öldüğü vakte bunun üzerine namaz kılarlar, onu camiye getirirler, imamı onun hakkında efendim seskiye yapar. İyi olduğunda söyleyebilir. O imamın vazifesidir. Çünkü mangır aldığı için onun vazifesi yalancılık şahitli yapmaktır. Öyle gider o iş. Efendim, hakikatte o adam münafıktır. Kurtulamaz ahiret aleminde. Yani bak zahiren. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi. Bu adamın kalbin içine girmediğimiz için zahiri hükümle bunun namazını kılarız. İslam mezarlığına gömeriz. Buna İslam kızı veririz. Ama bu münafıktır. Münafıkların da yeri Cehennem'in en alt tabakasıdır. أَسْتَعِذُوا بِاللّٰهِ اِنَّ الْمُنَافَقِينَ كِدَّرْكِ ki مِنَ Nar Allah münafıkları Cehennem'in en alt tabakasını yatıracaktır. Kafirlerin makamı onlardan daha yüksek. Çünkü bir mertlik vardı içerisinde, küfürünü ishal etmiştir, ben yanmıyorum demiştir. Bu münafık müminlerin içine girer, kendini mümin gösterir ve Müslümanlara fenalık yapar, iki yüzlülük yapar yani kendi şeytanların yana gittiğimi der ki onlara ben alay ediyorum der onlara şeytan geldi ben Allah'a ve Resulüne inandım der. Bunların cehennemdeki makamları makam değil de derekatı, cehennemin en alt tabakasıdır. Es-saizüm billah'la işte Kur'an'dan söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'den, Allah haddabından innel münafike in nefti terk el esfelimenlar. Onlara yardımcı da yoktur. Orada ebedi kalırlar. Ebedi mi? Evet ebedi kalacağını Allah Kur'an'da ilan etmekte. Biz de böyle söylüyoruz, böyle inanıyoruz.